Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayının 10. gününün fazileti. İslam'da aylar, kamerili aylar geçerli İslam'da. Her ayın bir özelliği var, farkı var. Büyülü Aleyhisselam adetleri ayakları sıyağın Ba'de Ramazan. Ramazan sonra en üstün oruç şehroldarı haram varam aydaki oruçtur buyuruyor. Demek ki Ramazan ayından sonra en fazlati oruç bu aydaki oruçtur, varam aydaki oruçtur. Sü ile asyami aşura ...Pedagamımızın soruldu Aleyhisselam Aşura ve Orucu. Aşura. Türkiye'de... ...aşura deyince... ...tatlı aklımda geliyor. Aşure tatlısı geliyor. Aşura... ...köküne aşereden geliyor. Ondan geliyor. Aşura... ...onuncu anlamına geliyor. Peygamber soruldu, bunun sevabı, fekali-i kerf buyurdu, bir senelik geçim günahları aflanmasına sebep olur. Belki bir insan, aşura denen 10. günü Muharrem'in uyuştanırsa, bir senelik geçim günahları kefart oluyor. Yalnız Tek tutmak mekruh, 10. dönemde. İslam'ın öncelerinde tek tutuluyordu bu oruç. Sonra baklar ki, yağlar da yok ne böyle. Bu da Aleyhisselam Hazretleri, ''Lehme vakıtı ila kabilin, lehsümenle tasiyah.'' buyurdu. ''Lehme vakıtı ila kabilin.'' Peygamber buyurdu. ''Lehme vakıtı eğer seneye kadar yaşarsam... le i ...elbet... ...dokuza... ...on tanım buyurun. Eğer yaşarsam... ...seni yaşamadan... ...bu aram ayının... ...özellikleri vardır. Önce... ...dört aydan biri... ...bu aniden Eşhur Hurum deniyor. Eşhur... ...şehrin çoluğu... Şir ay demektir. Hurum haramın çoğulu. Haram aylardan biridir. Haramdan başlar burada. Muhterem aylardan biridir. Her günü Hazreti Muharrem ayının. Ama en kıymetli günü de 10. günüdür. Buna deniyor Aşura günü. Aşura 10. günü geliyor. Böyle. Peki nedir tatlı yapmak? Bu Türkiye adet muhtememde. Diğer bir şey buna böyle. Yani Türkiye'ye özel ve adettir bu. 10. günü en üstün fazileti günü Muharrem'in. Peki ne oldu o günde? Nedir bunun özelliği? 10. günün. Pek çok peygamberler 10. gününde ya bir dertten kurtuldu ya bir şeye kavuştu 10. gününde. Bunlar kimler bunlar? İnşallah kısaca saymak çalışırım. vakit el verdiği kadar. Bir Adem Aleyhisselam'ın tevbesi o günü kabul edildi. Adem Aleyhisselam'ın tebesi o günü kabul edildi. Aşırı gününde. Neden tevbi Adam Aleyhisselam? hikmetine Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız, dedi ilk insan. İlk insan evrende. Dünyada yaratıldı topraklardan. Yalnız suyu cennetten suyu getirildi. Dünyada bir şey içmeden hemen cennete götürüldü. Biliyorsunuz tabi bunları kısa Böyle evet, yapmaya çalışacağım tezetime. Cennette kalsaydı Adem babamız, Sirhabanımız yaratıldı. İki kişi olur cennette. Yani ucubu ucu cennetin, sema gökten daha büyük cennet. O zaman anlamı kalmaz cennetin. 40 sayılar boş olur böylece. Dünyaya gelmesi lazım. Çoğalması gerekiyor tabi. Rabim imtihan veriyor insanlara böylece. Merdan buyurdu ya Adem, sen ve işin hava, Cennette gezin, tozun iyi işin. Gene sizin. İster yolda yürü, yere yürü, ister uç, havada uçarak git. Gene sizin buyurar. E cenneti tabi zaman bilmiyor cennette orada beden yıplamıyor aynı şey kalıyor böyle dünya yılı ile bin yıl kadar kalırlar cennette dünya yılı ile orada yıl olmadığı için sonra tabi bunlar kadremi cilbeleri bunlar şeytanın aldatması ile şeytanın da yemin etmesi daha doğrusu Allah'ı yemin etti şeytan onları kandırarak. Bir meyve vardı. Yasaklanmış meyve, ağaç yani. O meyve yasaklanmıştı. bunlara yedirir şeytan bunlara Yedirince o meyvenin özelliği dünya gıdasıydı o. Neydi? Tam bilinmiyor. Ve senin çoğuna göre buğdaydı deniyor. Ama iri buğdaymış ki boğazına zor geçen yumuşak. Öyle bir buğdaymış. O dünya gıdası olduğu için ne fark ediyor? Barsaklara indi. Böbreklere indi. Dışa çıkması gerekiyor. Yani tuvalet gerekti. O iş Mevlam buyurdu. Ya Adem bana asır olduğunu, in bakayım dünyaya. Yani cennetten Dünya'ya indirildi. Dünya gezegenine. Neden? Başka da yaşayamazlar başka yerde. Nereye indirildi, indirildi? Eski adı Serendip. Serendip. O indirirler. Hindistan'ın güneydoğusunda şu anda ada orası. Sonraki adı Seylan oldu. Seylan. şu var Seylan Şeyi. Son adı şu andaki adı Sri Lanka adı. Sri Lanka Oran diliyle Çok debdebeli Göz kamaşların Ülke anlamına geliyor Sri Lanka Neden böyle demişler buraya Dünyanın en güzel yer doğa Doğal güzelliği olan yer Çiçekleri her taraf Çiçek rengarenk Yeşillik, ağaçlar, bitkiler, kuşlar böyle Öyle bir yer Adam babamız oraya indirildi. Şu anda ada, o zaman belki Hindistan'ın devamıymış o zamanlar. Hazret-i Hava Cidde. Eki'ye yakın. Kızdaneci kıyısında. Cidde. Aslı ceddedir. Cedde büyük ana anlamına geliyor. Onun şu isim verilmiş. Adem Aleyhisselam Hazretleri hazret Hava valimiz. Bunlar Gece indir dünyaya, gece karanlığında. Hiç karanlığı görmemişler ama cennet hep ışık aydınlık nur. Zaman bilmiyor cennette. Ta ültü adam babamız orada. Tek başına dünyada sendette, hazalı cide de. Adam alemler madederi diye sürgün geldi. Yani olarak geldi, geldi dünyaya. ya. Ödüleme değil, ceza. Oldu ki günah işledi. Ne gerekiyor? Tevbe tabi. Adem babamız durmadan tevbe ediyor. Beni. Baştan kaldırıp göklere bakan ve uhtunan meleklerden. Yıllarca, çok uzun yıllar tevbe etti. Çok ağladı. Devamlı ağladı, devamlı ağladı. Hatta... İbn beyanına göre onun göz yaşından Hindistan ülkesinde barakat ağaçtır oldu. Muharrem ayının 10. gününde Tebriz'de kabul ederim müctehiler. Ve lan Bakara suresinde ayet 37'de buyurayım. Adım ravi kelimati hitap ale fetelak ka ademi Adem babamız çok tevbe etti. Tabi farklı şekillerde, farklı kelimelerle yalvardı, yalvardı. En sonunda fetelak ka ademi irra Allah'tan Rabbinden gönlüne bir ilham geldi. Bazı kelimeler geldi. Onu tevbe etti. Onun tövbesi kabul oldu Neydi bu? Bazıları göre Rabbine zalimle kelimesi, kerimesi. Fakat bazıları daha farklı bunlar olmuş oluyor. Ne oldu tabii ki bilinmiyor. Demek ki Rabbim tevbe etsizlerine kabul edici zamanlar ona meylem ilam etti gönlüne. Öyle etti. Yine bazı müfessislere göre de şöyle tevbe etti. Dedi ki Adem Babam'ın aleyhisselam adetlerini ya Rabbi cennette gezerken bir yazı gördüm arşta. arşa yazı gördüm, nurdan. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Allah sensin Ya Rabbi Muhammed Resulullah O Muhammed kimdir senin Resulün? Ve Mevlam Adem o senin torunlarından gelecek son peygamberim. En üstü olacak. O zaman Ya Rabbi ne olur? Onlar hürmetine affet beni buyurur. Değil hürmetine. Affedildi. Sonra tabi buluştu razı bu Abulayla Şimdi tabi bin yıl beraber yaşamışlar. Kol kola. Hiçbir aralarında sorun yok aralarında cennette. Hiç bir sorun yok. Zolaçlık yok. Yemek yok, çamaşır yok sende. Dura kesmek yok, taş almak yok. Her şey her şey doğal. Huzur, mutluluk sınırsız böyle. İkisi beraberler. Avda uçuyorlar, ağaçla meyhane yolları, akarsuya geziyorlar, köş geziyorlar. Mevsimle sohbet ediyorlar. O kadar mutlu, o kadar mutlular bunlar böyle. Ama o meyvi ağacını yiyince tabi cezanın gereği bunu Allah ayırdı bunlar birbirlerine. Atanlar. Bir de ayrı kalmak var. Elhamdülillah sana buluştular. Arafat'ta gördü adamın aleyhisselam. Üzerinde buluştular bunlar böyle. İşte demek ki Muharrem 10. günün bir özelliği budur. Adem babamızın yani insanlığın bunu kabul edildi. Şu haline gerekiyor bizlere? Bunu alacağımız hisse kısa nedir? O gün çok tevbe etmek muhteşemdir. Çok tevbe etmek o bile İkincisi, Yedis Aleyhisselam Mekan-ı Ali'ye çıkarıldı. Mekan-ı Ali'ye. Ve la bürüye, mekanen aliyya. Mekanen Aliya, Meryem. Ali'de. Onu ilrisi melam buluyor. Mekkanı Ali yüce makama çıkardık ona. Nedir yüce makam? Mecazi mi, hakkat mı anlamına geliyor? Manevi mi, ma maddi mi geliyor? Eğer hakikat maddi ise göklere çıkarıldı anlamına geliyor. Manevi ise manevi makamı yükseltildi. Fakat daha çok müfessülerin beyanına göre cennete çıkarıldı. İdris Aleyhisselam İdris çok derseb anlamla anlamına geliyor. İlik olarak dikişli giysi yer oldu muhtemelinde. Yani serzilen piri İdris Aleyhisselam'dır. Onda efendim dikişli giysi yoktu. Böyle. Derler kurtulurdu öterlerdi böyle. İlk olarak o kesti ve dikti. Yani Makine yok tabii. Demek ki bir bir şey buldu böylece. Artık nasıl bir ipse o koşullarda ilk olarak kesti, dişti ördü oraya göre ilk gibi gidiyor böyle. İlk yazı yazan oldu yazı yazan. Adam o yazı bilirdi. Onun için suhu geldi, kitap geldiği bilirdi. Okuması biliyordu, yazı bilmiyordu anıma İlk olarak yazı yazan kalemle, nasıl kalemle? Kamış kalem tabi böyle. Kamuş kalemle bir suya boyayı bir şeye batırıp, bir meyve suyu renkli suya batırıp, İlk yazı yazan İsa Aleyhisselam. İlk de hesabı yapar, matematiği yapan da bulan da piri odur o. Kendisidir çok ibadeti vardı kendisinin, çok ama peygamberdi ibadetten almıştık ibadetten duramazdı böyle almış TBD, tevbede, zikrullahta da, dağlara çıkar babalara çıkar hep Allah'ın zikri meşgulü aşık yanardı böylece Azze Aleyhisselam buna aşık oldu Azze Aleyhisselam gökte Ya Rabbi bana izin ver de gideyim şu İdris kuluna cihaz edeyim Rabbi, bak. Her ameli böyle şimdi yükseliyor. Rabbim izin verdi geldi. Arkadaş onlar tabii görüştüler. Dedi ki İdris Aleyhisselam az be, sen benim bir canımı alsan da ama vati gelmedi daha Rabbim gene hemen diriltir beni. Şu ölüm arasını tadayım da daha Allah kulluk edeyim. Ölüm arasını tadayım. Ölümü bileyim. Ölmeden önce onu tadayım, yaşayayım onu. Ben Rabbim tekrar dilihtirim. Ömrüm varsa benim. Peki. Hazan canını aldı. Tam Mevlam tekrar hayat kendisine. Dilildi. Dedi ki ya Azrail. Beni göktere çıkarır mısın? Çıkarayım. Çıkardı. Gökleri gezdi. Evradı dedi. Cehennemi bana gösterir misin? Cehennem bana gösterir misin? Cehennemi. Hmm. Neden? İ e göreyim cehennemi de aklıma gelince o korkuyla daha iyisi amel ederim Rabbime. Götürdü, cehennemi kıyısına geldi, yerimi gördü. Korku, cehennem, pat diyor. ediyor, patlıyor böyle. Oradan dedi ki beni dedi, götürür müsün cehennete şimdi? Götür cehennete götürdü. E, Girebilir miyim içeriye, hadi girer mi çabuk çık ama. İçeriye girdi. çıkmıyor şimdi, çıkarım cehennetten. Aziz Aleyhisselam, hadi gelim. geldim. Yok. Neye gelmiyorsun? E, Rabbim ne Kur'an-ı Kerim'inde? Her canlımı tadacak. Benim tattım. Bu kilo olacak, Bir kilo olmaz bu. Rabbim gördüğü her insan mutlaka oraya cehenneme. Ve geçerken. Cehenneme oradım. Allah'ın vaadiyene geldi. E, Cennet ebediyeti alemi. Mevlam halidine fiha buyuruyor. Ona çıkış yok adam korktu, ya Rabbi ne yapayım ben bunu bırak kurumun beyleyeceğim <gülüyor> tabi mahşete gelecek, mahşeye gelecek. Mahşeye yine gelecek bir de Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de mahşete gemisi de 10. gününde bir defa karaya oturdu 6 ay 6 ay hep su üzerinde 6 ay var hiç kara görmediler Güneş evemelerim, altı ay bel. İlk uçuculuk hareketi onun kabını çıktı bel. İlk olarak ağaçları yondular, taşları yondular. herkes yattılar, ona tapıma başladılar, onun kabı. Muhammedül Aleyhisselam 950 yıl, 950 yıl peygamberlik yaptı, 950 el peygamberlik yaptı bu kadar. Be. Çok az imatiger, çok azim var. Be o kadar. En çok dövülen peygamber Nuhalestan. Allah'ın da sopayı yandı. En çok dövülen bir artı. Gider de onlara, yalvarır, yakalır, Allah'ına gelirlerden. Geremek endere de bunu. Tek takla böyle bayılır Düşer de böyle. Bayılırdı. Kalkar bakardı ki orası kırılmış, burası yarılmış. Kan içerisinde evine gider, sürüne sürüne iyileşir. gene çıkar, gene başlar böylece. En çok Allah da dayak yandı Nuhalestan'a. ...artık sonunda... ...bir gün Nuhal Esra ...giderken yolda... ...o zaman insanlar çok yaşadı insanlar... ...bir yaşlı ihtiyar... ...Nuhal daha yaşında... ...yaşlı bir ihtiyar... ...torunların... Torunlu, ...iki torunun koluna girmiş... ...gözler pek görmüş... ...seçemiyor... ...zor gidiyor artık... ...karşıdan Nuhal gördü... soru torunlarına... ...şu gelen Evet dedi Nuh. Beni oraya götürün de oraya bir tükreyim yüzüne. <gülüyor> Meryem Hanım'ı duyunca Ya Rabbi artık bu kavim ıflanmaz böyle, böyle. Bunları helak edelim tamam, O zaman şey yaptı. Meryem buradaki yanını bırakır peygamberlerine bir gemi yap. İlk defa gemi yapacak. Ya Rabbi nasıl bir şey olacak bu gemi? Cebrail selam Meryem gönderdi ona gemi. Üç kat. Çok büyük. Kitapda var bunun ölçüleri. Zira olarak ölçüleri 3 Üç kat böyle gemi yapacak. Kendi yapacak buna. Ağaçları kesti. Kalas yaptı böyle. Yaşı bin yaşına yakındı böyle. 990 yaşındaydı. O yaşta. Ama saçta, tek bir yolda saçta kalındı. Oyunki dünya, tabi tam doğal dünya. Tertemiz hava. Sular tertemiz böyle. Bütün kadar tam doğal gıda. Böyle katkı imazı yok mu sana muhtemelen? Böyle sağlıklı hayat da. Onun döneminde, ilk olarak sakalında beyaz gören İbrahim Aleyhisselam oldu. İlk olarak sakalında. İbrahim Aleyhisselam, çok sonra tabağından sonra, Ali'ye baktı, İlk defa sakalım da beyaz böyle birkaç tane kıl. Ya abi, ne bunlar? Ne beyaz bunlar bu şekilde. Böyle. Nuh Aleyhisselam kendisine biçti. E, kalas yaptı bunları. Ondan tabi şey yok. Demir yok o zamanlar. Bunları ağaçların kabukları, liflerle bir bağladı. Demi yaptı. Böyle emretti vakitte. Bindiler buna ehli iman bindiler. Seksen küsur kişiyle hepsi. Çolukçuk şey kadınla beraberce. Ve her ay ona bir eşit aldı. ona bindiler. Altı ay hep deniz üzerinde. Devamlı göğden yağmur vermiyorum. Devamlı böyle. durmadan böyle. Daha önce kurak oldu ama. Yıllarca. Bir daması yere damlamadım. Açık sıcak oldu. denizde buharlandı. Göller buharlandı. Yani ...bunların deponunda gökte... ...gökte teponunda... ...altı ay... ...devamında gökte yağmur yağmur yağmur... Ber. ...hiç güneş görünmüyor, ...kapkara buz üzere... ...altı deniz... ...altı ay... ...bir de fırtına geldi... ...gemi sallanıyor sallanıyor imtihan tablulara... ...altı ay sonra... ...muharim 10. gününde... karı oturdu... ...nereye oturdu muhtemelenler... Meryem buyuruyor. Vekile <gülüyor> <gülüyor> ya erduble'i ma'eke. Meryem buyurdu o günü yere. Ya erduble'i ma'eke. Ya arz yer. Sunu yut. Meryem buyuruyor. Su yut. Ve semu ekleyip. Ya göğe <gülüyor> tut sünü. Legi denin ma'yı su çekilin. <gülüyor> Rabbim emir verdiği anda yeryüzü suyu yuttu. Altını çekti. Kesildi. Rukub veri emri emir yerine geldi. geldi. Rabbinin takdir ettiği miktarı zaman geldi. Vestevet alejudiye gemi oturdu Cudi dağına. Alejudiye. Cudi dağına oturdu gemi. Nerede bu da muhteremler? Anadolu'nun güneydoğusunda, güneydoğumuzda muhteşemde. Şirakeli'nin Silöp ilçesinin hemen yanında, yakında. Bu Yuhudi 2000 metre rakımı yüksekliği bu dağın. Yani Şirakeli'nin Silöp ilçesinde. Orada. İçbir bak arasında orada. Bu dağ orada. İki mevcut eklerinde. Oraya oturdu. İlk defa orada oturduken böyle. Demek ki çok da yukarıdaymış İki veren çok da yukarıdaymış ne kadarsa. Ağrı Dağı'nda değil muhtememdir. Bazı Hristiyanlara göre, bilhassa Ermenilere göre Ağrı Dağı'nda bunun gemisi. Ermenilere göre böyle. Bu Ermenilere göre Ağrı Dağı, Kutsal Doğu Ermenilere göre böyle. Bu da Van İlimiz, Van Gölü, onlara göre Kutsal Ermenilere göre böyle. Nasıl İsrail Orta Doğu'da büyük bir şey kurmak istiyor? bir Orta Doğu Devleti Ermenilerin de amacı muhtemelen Van baş yıl olmak üzere oraya yerleşmek böyle. Yani sinisi sinisi çalışmak için Van'da böyle. Onların meşhur kiliseleri de Van'da. Açıldı o kilisi şimdi. Her yıl oraya geliyorlar. Bütün Ermeniler dünyanın oraya geliyorlar. Ve yerleşiyorlar Ermeniler şu anda Van'a. Onlara göre Van Ermenilerin kutsal şehri, Van Gölü kusaş şehri, orada kutsal onlara göre böyle. Ama Mevlam buyurdu ve ale yudiyye hukkı dörtte Yudan oturdu bebeşim orada. Peki duruyor mu, görünüyor mu tabi görünüyor mu muhtemelen. Şurdu onu da bilemiyoruz bebeşim. Mevlam gizledi, belki toprak altına kaldı, bilemiyoruz tabarasını, bu konuda bir işaret yok. Belki kıyamete yakın daha sonra Allah bilir Ekmeğin çıkabiliyor böyle işte. Ya belki sürünmüştür, hatta o kadar ne kalmıştı belki de. Nüvense mazetterin işte gemisi ilk olarak oraya oturdu. Önce gökyüzünde su kesildi, bulutlar dağıldı, güneş önce güneşi görürler. İlk defa alt ay sonra. Güneşi görürler. oh sevinmemiz lazım. Çünkü her taraf buluk olup bulutlar gece gibisini işte hadi. Sonra gemi oturunca oraya, karaya, karaya indirler. Tabii şükür olarak meydanlar, oradan namaz kıldırlar. Allah şükretti bu şekilde. Kurtuldular bunlar böylece. Muharrem 10. güne bu tesadüf ettiği için, demek o günün değeri fazla olmuş oluyor. Bir de İbrahim Aleyhisselam, o günü ateşten kurtuldu. Ateşten koltuğu İbrahim Aleyhisselam o İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu, Urfa. Urfa'da peygamberleri diyarı, kutsal yer mıdır Urfa Meleci? Adem babamız Hindistan'da yaşadığı bir zamanlar sonradan ortalama da geldi kendisi de orada yaşadı. Urfa'da da biraz eğlendi Adem babamız muhtemelen böyle. Urfa geçen kutsal bir üfada şehirde. İbrahim Aleyhisselam ailesi bunu gizli doğurdu. Nemrut'tan yani kare meşu değil. Eşinden babası belidir, babası Azerdir. Fakat Nemrut'tan korkusundan ancak gizli doğurdu. Mağara vardır. Kale'nin dışında. Hemen öne kale önce sol tarafında mağara. Annesini doğum sahnesini tutunca... ...o mağaraya gitti. Daha böyle araştırmış doğum yeri için kendisine. O mağaraya girdi. Orada, orada annesi de buna. Doğurdu. Rab'ın bir su çıkardı kendisine. Hala su var çıkıyor. Şıbalı sudur. O be, i̇şte işte mağar şeştinde. Şu anda... ...Kundan'da falan var. Şeşme var orada. Çocuğu yıkadı orada. Kendi temizlendi. Su içti. Tabi tek baştan doğurdu orada. Akşam üzeri evine gitti. Kale içinde. Evine gitti akşam üzeri. Gitti ama tabii anne yüreği bir gündeki yavrusunu mağarada tek başına bıraktı. Umfiyad olmak için şey yok zamanında belli. Her taraf vahşi hayvanla dolu. Korkulu bir yer. Korusa bile söylemedi. Korusu Nemuda çok sadıktı, bağlıydı Nemuda. Onları isteyelim, koğuşları isteyelim adana. Kadın öbürce hep döndü böyle, ah yavrum ne oldu acaba? Canavar mı Kurt mı Erken böyle sabah zor yaptı. Sabah işe işine giderken o da çıktı, tarollarına gidiyor insanlar Mağaraya mağaraya kul baktı, mağaranın iki tane aslan mı İki aslan mağaranın ağzında, dışındaydı eyvah, işi bir ağaç ah, mısın işte böyle. Bunlar benim yavrum parçalamıştı. Bunlar dedi böyle. Başını ağlamaya gelme de korkuyor aslanan tabi. Dedik aslanlar gelecek gel, gel dediler. Biz yavrumu da betedik. Gelse ona emzeler eder. Işte. Onlar konuşuyor Allah'ın izniyle. Geldi. Vakti ifade edersen küçük mamma ağzına koymuş. bana süz geliyor. Emiyordur böyle. Sonra tabi... ...diğer çocukların da ayrımcı bir duruma gelmeyince... ...onun getirdiği evine getirdi. Hatta diyor ki... ...annesi ona... ...mahardan çıkacağı zaman... ...yavrum İbrahim... ...sene ben de şehirde... ...şehire getiriyorum, eve getiriyorum, şehir yani... ...kasabaya getireceğim böyle. Ne bu şehir kasaba ne, İşte evler var orada, ağaçlar var... ...insanlar var, dükkanlar var... tarla var meyva aşkında Allah Allah mağaradan büyük muharası o şehir bir mağarayı gözüküyor. Mağaradan büyük muharası o şehir mağaraya milyarca katı, katı böyle bir, şey. yahu, bir şehir. Dağlar, bayırlar, bağlar, bahçeler, tarlalar, ormanlar öyle şehri. Bu şekilde işte cennette o şekilde dünya bakar. Burada. Adam İbam varsa Hazretleri Babası bu zaten put yapardı. Nehlem yani bak, ölüden diri doğuruyor bak. Dilek çıkarıyor. Ölüden diri. Ölü kâf ölüdür kâfiler. Diri ehliyman. Babası bunları yaptı satarmış. İran büyüyünce, çölük biraz büyüyünce al İran bunları diye götür pazara sat bunları. Babası başına koyup götürmüş putları. Koyun başına üzerine götürmüş put götürürken pazara. İbrahim Aleyhisselam babasını göremeden bir bağlıyor. O putunun boynuna heykel yanında böyle bağlıyor. Sürükle götürüyor tabii böyle. Böyle Ebu ne yapıyorsun? Çarpılıyorsun diyorlar bak. al Başına kaldırırım bunu. Yok be ona bir şey zarar gelmez ondan böyle tabi diyor. Tabi kısa keşem diğer peygamber aslaya gelsin diye İbrahim Aleyhisselam en sonunda onların putaneleri vardı. Mabet taprakları vardı. Orada çok putları vardı. İlk girişte büyük put vardı. Ondan sonra da küçük putlar vardı. O toplumun bir barem günleri varmış. Şehir dışında, kırda. Kimse herkese gidiyormuşlar böyle. İran Üniversitesi geldiler, Biraz yürüdü. En el hastalandım dedi böyle. Oturdu yere yattım hastanım Hastayım ben dedi böyle. Geri kaldı. Onu gidince aldı baltasını. Onları kesti, parçaladılar böyle. Büyük putu dokunmadı, balkona o zaman böyle. O toplumun da adeti, önce barem günlerinde, önce puthaneye gelirlermiş, herkes yemek yapanmış o günü. Her bir tabak yemelde, puthaneye koyuyorlar böyle. Börek, çörek, tatlı, ne yapmışlar o günü, yemek neyse kültürü, oraya koyarlarmış, Yine dönüşte bayram dönüşünde hepsinin putana geliyorlarmış yemek alıyormuşlar böyle. İranlılar önce sorduk putlara, niye yemiyorsunuz? Elatik öldün. İznise baksa bu yapmış bunları Ne konuşmuyorsunuz? Hep putlar, <gülüyor> Şimdi altı bu topsun, bayramdan geliler, herkes putane önce böyle. Yani bayram dedikleri eğlence, zevk, haram, şunlar, bunlar böyle. Hep bir pislik var tabi. Günümüzde olduğu gibi. geldi bunlar kutuhaneye. Bak ayvah eyvah kırılmış paramparça olmuş. Kim mi kim var bunu? İbrahim. O yapar ancak. Onların kutu saygı çok dedi bunların. Netice olarak muhtemelenler Nebret tabii bunu haber aldı. Topluluğu adamlarını şimdi bunu nasıl ceza verelim? Yani hemen öldürmüyorlar da işte bir ibret olsun diye kalanlara bana böyle ceza verelim diyorlar buna. Alan putları kırmış. Bana böyle bir ceza verelim. Ama dehşetli bir şey olsun böyle. İbret edici bir şey olsun. Sonra bunu ateşi yakma karar verdiler. En acı ölüm ateşte yanmakmış muhtemelen. Hemen kalenin dışında meydana girebilirler. Orada su varıştı. Balıklı, belfem diyorlar. Orada Oraya uzun taşındı 40 gün. Herkes futların şefaatine kavuşayım diye hatta hasta götürünler bir emeği gitmişler. Onun yakın Alabilir kadar ağaç alıyor, birkaç pişirip getiriyor. O da hem de bunda hırsım olsun böyle diyor 40 gün kimi arabayla, kimi debeyle, hatta katırla, kimi sırtında kadın erkek taşlar. 40 gün. ...dağ gibi odun yeri oldu böyle. Etrafına kurlar, çırpalar koyuldu, tuşturuldu. Tam yandan sonra... Mehmet, ...Yüksek bir yerde, kule üzerinde... ...atamakla İbrahim dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam... ...18 yaşında mateminde. Yaşı 18, genç, delikanlı. İki eli boyununa bağlı. İki eli boyununa bağlı. Beden çığır bakam takan böyle. Beden çığır çırp takan. İki eli boyununa bağlı bezle. İki eli bağlı... ...tutup askerler atacaklar... ...atacaklar, atamıyorlar ama... ...alevler yakıyor bunları... ...yarlaşamıyorlar... ...ne yapalım, ne yapalım... ...karar verilelim... ...kararın kurmaya... ...mancını kurmaya böyle... ...iki direkt... ...kararın duruyor direkt... duruyor böyle... ...ortasına bir demir... böyle bir salınacak gibi... yani çekecekler bunu böyle, böyle şey... ...fırlayıp açacaklar böyle... ...ibranmıştır oturdu... ...mancının üzerine... Toplantıda kendileri şimdi tapılma başlıyorlar, dans etme, şunlara, bunlara böyle yani putların gönlünü yapmaya uğraşıyorlar. O anda bir melek, o anda bütün melekler bunlara bakıyor, ben bakıyorum, bütün melekler. Göğe kap açılmış melekten birisi: Ya Rabbi, bana izin ver, bir Rabbi kurtarayım ben bunu elinden onun yanılmasına dayanamayacağım buyurur da. Erişim buyurdu ki git. Eğer İbrahim izin razı olursa kurtar. Hemen geldi. Ya İbrahim ne olur izin verse hemen kurtayım buradan. Kimsin sen? Yağmurda yöneten melek benim. Bultaş melek benim böyle. Ben Yalnız sen bana bir izin ver. Rabbim öyle buyurdu. Bir anda bütün mutabire şefk ederim. Hem burasının suyu daha söndürürüm burada böyle. Ersem, Sen içine bak dedi böyle. Benim Rabbim var. Melekler boş döndü, ağlayla döndü. Melekler beklenme bakıyorum böyle. Bütün melekler bakıyorlar. Mıraklar ibadetlerini, İbrahim i bakıyorlar. Başka bir melek, o izin istedi. Ona Rabbim izin verdi, o geldi. Ben kimsiysem, o da rüzgarı yöneten melekmiş böyle. Bütün fırtına koparayım, ateşi savrayım savrayım. Onun razılamadığı tam artık mancanı çekilecek, Cebrah Aleyhisselam artık dairemedi. Allah'ım, bana izin ver. İbrahim'in yanması dairemeyeceğim Allah'ım, bana izin ver. Cebrah Aleyhisselam, bir karanlık vurursa dünya mı koparır? Ramoğlu'ya git, izin ver Sema. biliyor, kulunu. İbrahim Aleyhisselam, tevhid kahramı, tevhid. Meyran bana. İbrahim, elleki hacetün ne olur ana izin ver, sana bir ihtiyaçımı yapmayayım bunu. E, ama elik falan. Yok, sana bir ihtiyaçımı yapmayayım. O anda çekildi. Fesel Rabbeke. O halde Rabbinin işte. Allah'ın yardım istemiyorum, işimiz. madem benden. Allah benim halimi biliyor, yeter dedi. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Birazcık kurtardı böyle. Hasban suali. Yani işte, bana şöyle yapmam gerekiyor, Allah'a şey karışacak karışmam var benim. Onlar abim çok bundan kabr razı olur mu Bu da nedirim bunda abi ibret teslimi bab Allah teslimi bab Allah'ın beni hal bilmesi onu istememe gerek yok burada böyle. O beni biliyor görüyor böylece. Demek ki kul ne kadar daralsa daralsak tabi başına geliyor mu diyemler? Ne kadar daralsak sıkılsak buralı sak felaketleri görecek hasta koşunda bunlar olsa. Haşa kul başıboş diyor. Allah bunları görüyor, biliyor. Rabbim bazen böyle kula bunları veriyor. cennetin makamı daha yükselmesi için. Ve elhamdürlük ateşe kulna ya naru ateş kulü berden soğuk ol. Ve selamen Allah İbrahim. İbrahim'e yalnız İbrahim'e özel. Soğuk, sehmet ol. Buz gibi olma, üşütme. Tam orta kalabalığa böyle, yakma İbrahim'in böyle. Ateşin bir yakıcılığı var. Ona bunu kim verdi? Fıtratı Allah verdi. üzere. İbrahim'i yakar, acıyı veren insanı yakar bazen. Ona bunu veren kim? Mevlam'a vermek üzere. Bazı şeyimizde bal gibi tatlı olur, veren Mevlam'a vermek üzere. O anda mancu çekildi. Adireye maalesef ateşe giriyor hemen. İkili bağlı, hayatta yalışıyor, cıplak. Ateşe doğru gidiyor. Alevler üzerine böyle. Yukarıdan, fırlara gidiyor. Alevler yalnız bağları yaktı. Elindeki o bezi bağı, aynı bezi yaktı, elaya sebep oldu. Yani. Düştüğü yer, düştüğü yer, çimenlik, yeşillik oldu. Bir ağaçtı oradan, oradan, bir pular fışkırdı oradan. Uslu i̇şte, oldu şimdi, şu anda oruç su Fışkırdı oradan, ama etabını göremiyor ama dağları gibi alabilir. Bu aşağıda bu. Karfilmeti alabilir. Bunu göremiyorlar. Herkes bir bakanlar, oh diyorlar yine yani putlayın diye aldılar. İran artık kim kadar bir kamartırın şurada gitti, ezildi, yanlı gitti. İranlarsa şimdi işte oraya işte oraya ama utanıyor şimdi çıplak ya utanıyor. <Gülüyor> çıplak utanıyor şimdi burada böyle. Ne utanıyordan? Cebrah geldi, cennetten gömlek getirdi. Cennet gömleği ipek getirdi böyle. Cennet gömleği, yeşil, ipek böyle. Cennet gömleği fındık almıştır, sıra muhtemelen böyle. Sı toplarsan böyle. Giyersin üzerine. Al İbrahim bunu giydirdi muhtemelen böyle. İşte o gömlek Yakup Aleyhisselam'a kaldı muhtemelen. Ondan Yusuf Aleyhisselam'a kaldı gömlek böyle muhtemelen. O gömlek böyle. O konu gelecek inşallah. Abdeste bu şekilde Ali Aleyhisselam zehirli, maaşte ilik olay giyecek olan İbrahim Aleyhisselam gibi Nasıl her insan dünyaya çıplak geliyorsak kabine kalkışacak çıplak olacak muze bak, kalk kalkışabilecek. Yani beden yaratılacak yeni beden, kubilâşilecek, ama herkes kabinde çıplak kalkacak. İlik olacak cihanda giysi gelecek İbrahim Aleyhisselam'a. Böyle çıplı atıldığı için oraya bende. Ondan sonra diğer peygamber insanlara gelecek. Yeramun Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkülü, teslimiyeti ve şunu söylediği son sözü atılırken Hasbiya Allah benim herkese. Hasbiya Allah ve ni'mel vekil eleme bu kadar. Son sözü oldu böyle havada. Hasbiya Allah Allah bana yeter. Hasbiye yile olunca vadimi tekilim vaat ediliyor buna. Yalnız kişi kendisine ilgili. Allah bana yeter. Eğer nun olsa, hasmi olsa Allah bizi yeter. Çoğu muhabbeler. O dedi Hasbiye Allah dedi Allah bana yeter. Ve niye amel vekil? Ne güzel benim vekilim o. Bana yeter Allah dedim Allah tevekkül, Allah teslimiyet. Bir de kurbiye dediğimiz kurbiyet, hiç Allah'tan gafil olmama, Allah ile berabermiş müşerrem olma bu taraflarda. Şey. İman bu derece iman tabi. Yakup Aleyhisselam bir, var da tekrar aynı o onunda Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu Yakup Aleyhisselam da. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ın torunu. İsa Kalesim oğlu Yakup Aslam'da. torun olmuş oldu Yakup Aslam'a. O da peygamberdir. Biliyorsunuz musunuz uzun, kısa. Yusuf Aslam kızı uzunca. Bunu kuyu attı kardeşlerini. Niye attılar? Hep bunlara kaderin programının uygulaması aslında böyle. Mısır edecek. Orada hükümdar olacak. Ama çölde çöldede yaşıyorlar. Çadırda haydi yaşıyorlar böyle. El Halik kasabasında yani Filistin'de yaşıyorlar. Ve o, bir kara, bu şekilde Mevlamı'nı tavsiye etmiş. İşte kuyu atılacak. Oradan çıkarılacak. Yusuf Aleyhisselam da kuyu atılırken, atılırken çıplak bunu suyurlar kardeşlerim muhtemelen böyle. derin bir kuyu. Pek yok mu fazla suyu? Çok ama zaten çöl kuyu derin olur çöl kuyuları. Bakınca suyu görünmez. Çok derinler. Çöl olduğu için hemen su çıkmazdı böyle. Bu Atlar bunu abileri yani. On tanı abisi. Atlar bunu. iki elini yapmış duvarın Kuyunun şeyine, plezine. Tabi can buraya. Küçük enesinde, hakinizde. İki elini yapıştı böyle kuyunun kenarına. Şey yapmıyor. Eline vurdular böyle bir odunla. Eline vurunca. Tayını bıraktı, düştü böyle. Düşünce. Bir taşla diziş çarptı. Baya canın yanlı tabi oraya. Çıplak onu da soymuşlar dişileri. Söyler de onun gömleğini babası getirdiler, kandı gömleğiyle. Yani, Kurp aşçısı derken böyle, o da çıplak olarak atıldı. O da ona tek gömleği giyildi. Hiç çamaşır olmazdı böyle. Onu soydular, çıkardılar. Onu babana getirdiler, gömleği getirdiler. Yusuf aşçısı gençsin orada utanıyor çıplak oluşu. Cevvar aşçısı geldi yanına. Ondan cüretten gömleği, o gömleği getirdi. ise ona da oradan. işte Rabbim her şeyin sebebini veriyor tam Yani kul Mevla ya teslim oldu mu? Gerçekten çok tatlı hayat böyle. Kul en bırakır, evhamı bırakır. Ne olacak? Karamsar kul bırakır böyle. Kul rahat böyle. Ne olacak? Rabbim her şeyi görebiliyor, takdir etmiştir. Bunun Rabb'i razı olursa imtihana çabuk kalkar imtihanda. Kul biraz şekey mı, şikayette ahma okma fren başlamıştır an başladımı imtihan ağaletçi öyle. yani üstüne bine Allah korusun var işte bakın bir örnek sorarız tabi örnek vereyim Bir sorarsam tabi çok derin kuyu kuyu atıldı düşünce aya taşa kayamamış kuyunun içerisinde kenarında onun çarptığı ya kırılmamış kemikler ama çok canı yanmışlar böyle gece oldu. Artık öyle sancı aya Tabii ama demiyor. Hay beyan oluyor oh böyle. Yine sen geldi. Yusuf'un ayağına ne uysun o şekilde. Yok bir şey Cebrahsallam. Yok söyle bana, ne oldu. Kule düşerken ayağımın şartı da bir dakika ya, ayağım ağrıyor. O ki Allah'a dua et bak. Allah dua et. Rabbim sana şifa verir. Ben de diyeyim Düz dur, durdu. Utanayım Allah'tan böyle dedi. Yani kulum buna dayanamıyormuşsun der bana Rabbim dedi. Bak muhtemelen, bak. Çocuk da bana verir. Utanayım Allah'tan? Kulum buna sen dayanamıyormuşsun der bana Rabbim dedi. Utanayım mı Allah'tan? dedi böyle. İzmir e, Aşkı'dan bu sefer Yusuf, benim bir dua etsem İçime doğru, benim bir dua. Yani başka bir konu değişiyor. Ben bir dua edeceğim. Sen bana de amin der misin? Ne Ya Rabbi Yusuf'a şifa ver. O da amin istiyorsan amin dedi. Ama geçti daha bir şekilde. Dedi ki Sıfı Aleyhisselam Cenab-ı Hak dua edeceğim. Amin der misin derim. Allah'a ne kadar hasta varsa şu satürbeti onlara şifa ver. O anda seher vaktiymiş bu tabi. Gecenin alt, son altında biri. Yani gece altıya bir akşam imsahı altıya verin. Son altıda biri. İmsak vaktiymiş. O da amin dedi. Ne kadar hasta varsa Günüz uyuyamaz, akşam uyuyamaz, gecersiz uyuyamaz. Sancısı vardır, ızdıval vardır, sıkıntısı vardır, bunalım vardır. Ama seher vakti geldi mi? Bir rahatımız var Kim olsun da vardır? Onun doğasıyla, ki amir demesiyle kim hasta varsa, bakın her bir hasta, her bir hasta ...seher vaktinde, yani imsak vakti yakın bir zamanda, o zamanda bir rahatlar, bir hafifler. ...dişim ağrıyor, onu duymam... ...bebeğe taşıyor mu var, sancısı mı var... ...onu da anlamadım ben. Bir yukarı... ...talktığı yukarı bir daralmıyor. Bir sonra... ...tabii kullanıcı çıkarıldı... ...Mısır'a götürüldü... ...tabii şu oldu, bu oldu... ...yani kaderdeki program uygulandı... ...aslı muhtemelen de. İmdialı da tabi... Süre, ...şuna bunlar oluyor böylece. Sonuçta oraya Sultan oluyor böyle... ...Mısır'a. Ve... Yakup Aleyhisselam 40 yıl yandı Yakup Aleyhisselam. Yusuf'un diye. Onu çok severdi. Onlar olmamış böyle. Ağlamaktan gözüne beyaz oturdu. Gözün karası kayboldu. Gözüne beyaz oturdu ağlamaktan. 40 yıl sonra Yusuf Aleyhisselam böyle. O günü de Mâlimin 10. günü muhtemelidir. Eyüp Aleyhisselam o da o günü şifa buldu. Şifa buldu. Kısa kese imdana inşallah. Eyüp Aleyhisselam'da onun da imtihanı hastalıklar oldu böyle. Önce malın evladından sonra beden hastalıklar oldu ben Aleyhisselam. Işte. Yıllarca hastayattı. Urfa'da mağara biliyorsun dışında mağara var böyle. Onun falan dışındaymış o zaman bir Eyüp ne Urfa'da o mağarada artık kimse yanında kalmadı. Ve içi dışı böyle hastalandı. Dışı ve yaralar, şeyler bütün bedeni Var 19 günde herhangi şey olur mü selamlar. Ölen İnna inna vecidna sabiren niyemel abd inni evvab İnna vecidnadi sabiren bak Allah diyor koyup kulumuz sabırcı bulduk. Niyemel abd ne güzel kul. Allah nimet diyebilirsin. O evvaptı anlamı bize. Ve anlamırdı ayağına vur yere hamd et selamı bağda ve şarap. Artık son İyi olacak. Hanım da bir etmişti. Beram buradaydı. Ya eyup kulum, sayanın topunu vur yere vurdu. Oradan ılısu çıktı böyle. Suyla vur, oradan da soğuk çıktı. Beram buyurdu, Sıcak suyla, ılık suyla yıkan. Öbür iş. Böyle süne süne böyle onu yıkanırken dışı tamamen iyileşti. Top size beden, deri böyle. O sır işte işte geçti, kalkmaması masumu başlattılar. O gün de var, onuncu günü de. Mısırca mazetiyle Kızı Denizi o günü geçti, Kızı Denizi. Gece arası kalktılar Mısır'dan, şu kaçarak onlar. Kızı Denizi kenarına geldiler. Tam böyle artık Kızı Denizi yaklaşıyorlar, aklına baksa ki firam geliyor. Mesela Musa inna lemudrakün Baht'taki İstarı olduğu Musa ümmeti arkadan baktılar ki Eyvah firavun yetişti bunlara altta ordusuyla ama ordu toz duvana kalkıyor çölde hırçla gidiyorlar böyle hepsi bunlara geçecekler kadın ki ölecekler böyle arkadan geliyorlar hırçla rızık geliyorlar bunda yayan bunlar derler ya Musa firavun yetişti bizlere ordu yetişti bizlere Arkadan firavun, önde kızı deniz. Yani hiçbir sevgi kurtulmaya artıyor böyle. Öyle koştalar, kızı deniz, denize bulacak. Arkadan firavun yetişti. Bakın iman, peygam imanı muhteremler. Kale kelle. Hayır, böyle. İnne me'i rabbi seydin. İnne me'i rabbi seyidi. beraber, bak hiç Allah'ta kalp olamıyor burada. Öyle bir anda, ümmetlerin tükendiği bir anda, arkadan koca ordusu, ordusunu, korkunç ordu, önde Kudur orada kalmışlar. İnne me'i Rabbi, şey şey diyeyim, korkma Allah benimle beraber, bizi bir yol aşağı gönder. Elham burada yağmur sendik asla, vur bakalım denize, Kudur Deniz böyle. 12 defa vurdu, 12 kabildi bunlar böyle, burada böyle, Tünelgi açıyor böyle. Ama üstü açık ama. Tünelgi de böyle. Düz böyle. Kutu denizin ortamda derinliği dört yüz metredir böyle. En derin 2000 metre. En derin yerler böyle. Çünkü 2000 metre derinliğinde deniz dibine gidiyorlar. Ya da dün duvar böyle. Örülmüşteki duvar böyle. Su böyle. 12 iki oldu. Bunlar orada geçince arkadan tabi filan yetişti. Yetişti iflamda orada. Baktı içeri, Allah Allah... ...Kızıldeniz'e 12 tane yol caddeye namış böyle. Cadde olmamış böyle. duruyor. Ama girmeye korktu ama... ...korktu ama... ...insanlar benziyor Rabbiniz mi diyor ama korktu bu şekilde. Ama Mevla bir şey takdir etmişse... ...o olacak. Orada boğulacak bu. Nasıl boğulacak? Şiavının şey atı... ...aygır dedi, erkek atmış yani. Yürüyor. Aygırmış peki atı. Onca Cebrail Aleyhisselam bir kısrağa bindi, dışarıda bindi. Şüavr'ın atı önde geçti. Şüavr'ın ayıgırı erkek katı kısrarı görünce, kısrarı doğru yürüdü. Cebrail Aleyhisselam'a suya girince, Şüavr'ın uğraştığı halde, Şüavr'ın fatifiyeti kendisi kafir, mevcun. atı çok büyüktü ama, atını zaptı mı atını. Atını zaptı demedi. Atı suya girince, ordusu hakkasından gelirler. Gelirler. Musa Aleyhisselam'ın kavmi, ümmeti tam karşıktan sonra bunda tam ortaya gelmişler. Su başında yaklaşık kabuğu şu an böylece. Böyle bakıyor, şey falan bakıyor, hepsi bakıyor, bakıyorlar. Su daralıyor böyle. Yavaş yavaş bile gelmiyorlar. Yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor. Şimdi at, aşağı indi. Sece gibi yere kapandı, korkarak Allah'ın da Allah iman ettim şimdi Musa'nın Rabbine. Ne zaman dedik? Şu anda kabili iman da böyle. İman gitti tabi. Hatta belini çıkarıldı. Kur'an'a herkene bu da var muhtemelen ama tabi kısa kesmem gerekiyor. Yunus Aleyhisselam balın karnına çıktı. Yunus Aleyhisselam. Bu ayet 10. gününde Yunus Aleyhisselam balın karnına çıktı. Yunus Aleyhisselam Muslu'nun yakın Yinova kasabasında, şehrinde. Bu asülüyle zamanda ağut en ünlü zamanında yine o zamanında büyük çok büyük bir o civarda Irak arasında Muslu'ya yakın onun hakkında peygamber gönderdi Yunus Aleyhisselam Yunus Aleyhisselam'ın çok uğraştı çalıştı çabuk uğraştı bir divana gelmiyorlar o koptop Ram bunlara vadetti azap etmeyi Yunus Aleyhisselam Allah'tan ceneş emri gelmeden kavmine kızdı ...oradan karşı teklide gitti onlar. Bir peygamber... ...diri dirili kesilirse... ...yani başından destele biçirse bile... ...yerine kımıldayamadı Allah'ın izni gelmeyince. Tek Yunus aleyhisselam... ...tek Yunus aleyhisselam... ...çok öfkeye geldi... ...bundan artık imana derdi de böyle. Çok uğraştı, çok uğraştı. On azabı gelecek dedi. İşte bulut'a gelecek, yüzü sarılacak... ...işaretleri verdi iman etmeyince kızdı oradan çekti gitti iz ebaka ile fülükü meşhun iz ebaka imak kölelere konuşuyor bir köle kaçarsa efendisinden ona abdu abik derler aslında heribe bir insan kaçarsa normal bir insan heribe filan filan yerden derler heribe bir de kullanır, kullanır böyle. çoğu heribe kullanılır arapçada böyle Ebakı ibat yalnız kaçan köleye bu böyle. Meram bu iz ebakile fülkün meşhun Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Gibak etti. Efendisinden kaçtı köle. Allah'ın kredisinden kaçtı. İlele fülkün meşhun, şul gemi. Meşhun dolu gemi. Eşya yük insanlardan dolu gemi böyle. Tam deniz geldi Yunus Aleyhisselam Gemi kalkmak üzere, sahilin limanda kalkmak üzere dol doldu. Beni yani alır mısın beni de? Hani gel bakalım yalnızsın eller böyle. Dolama gel bakalım. Onu da aldılar. Ruslan bindi gemiye. Tam artık gecenin yarısında gemi bir yere geldi ki bir fırtına koptu. Gökten yağmurlar, şimşekler, yıldırımlar düşüyor. Deniz kabarıyor deniz böyle. Yerkeni gemiye diyeceğiz. Yerkeni paşalandı, direkt paşalandı, gemi aldı diye kaldı. O zamanki gemi personeline göre, inancına göre eğer gemide sahiden kaçan köle varsa başta böyle hal gelmiş onların inancına göre köleyi attım denize, kurtuluş andırmış bunlar belki. Ne demek istiyorum işte de gemi personeline göre biliyorlar. İşimize elden bir kaçak köle var, elden kaçmak için işimize var. Kimse bunu ortaya çıkaralım, atam bunu denize bir kurtar deder böyle. Kim var acaba? İşte bir neki bakıyor bir bakın bakındılar. Kimse köle merceğimizden evvel işi. Fesaheme fikemine müfazdin, fesaheme da okra şekiller, fikemine müfazdin. Kaybeden Yunus Aleyhisselam oldu böyle. Kura çektiler. Tek bir tanesinde köle yazıyor. Diğerleri bir şey onlara böyle. Kura çektiler. Köle, kaça köle diye Yunus Aleyhisselam'a geldi. Baktı o kendisi. Baktılar şimdi herkese baktılar. e Bu çok iyi bir insana benziyor bu kişi. Yani Köleye benzemiyor öyle. her şeyi yapısı. Tekrar alalım buna. Tekrar çektiler. Yine kura Yunus Aleyhisselam'a geldi böyle üç dediler. Üstünde yine oraklara gelince o zaman uyandınız aleyhissalâ. Evet dedi. Benim kaçak ile benim dedi. Allah'a böyle kaçtım ben. Atın beyniniz dedi böyle. Bunu atla denize feltegamın hûd. Feltegamın hûd. Hûd balık. Feltegamın Hemen yuttuğunu bir lokma da. balığı. Yunus balığı. Yunus balığı. O dönemde üç tane büyük Yunus balığı varmış. En büyüğü azmanlara böyle. Biri oraya oradan gönderiyor. Çok büyük bir balıkta Yunus balığı. Ben hamuruna gönderiyor. Sana bir Yunus kulağı emanet vereceğim. Ben hamuruyordu. Onu sakın dışında ısırma, yaralama. kemiğini kırma. Aç boğazını yutun bir kerede. Ben hamuruyordu. Bir lokma da Hut balık. E ve müliyim. Yunus sanatıların içine balığın karına girdi. Balın karnına girdi. Suçunu bildi ve korkuyor. Ya bağrın kanam korkuyor. Ölümden korkmuyor. Allah'ın hesabını verecek işte ona korku ikenisi. Bileyim kendini lemedi. Kureşte ifah ve ne yaplardı bana. İliştimu Rusu olanlar. Eğer da inek amremse buye yapıp şey bilmiyorsa eğer Mevlam buyuruyor balonun karanında o tesbihatı yapmazsaydı balonun karanında kalacaktı ta kabirden kaldırılığı güne kadar ölecekti balonla beraber kalacaktı başını kütülecekti o ebele Yunus Aleyhisselam ne yaptı muhtemelen balonun karına girince fenada da fiz zulümati en fena da fiz zulümati Yunus Aleyhisselam Yunus balonuna yuttu ...Rus balığının bir özelliği... ...fazla kalmaz denize çıkıp havalaması gelir. Açar balıklar. Havaya solur böylece. Değer balıktan sonun kaçırır... ...havaya okyanar Onda akciğer solum yapar. Rus balığı... ...fazla kalamaz böyle. İnsanın tabii fazla kalır. Dalar denize yerin dalar. Ama çıkar ağzını açar böyle. Onlar böyle yaratmış Rus balıklar. Rus balığının bir özelliği de... ...doğurur. Değer balıktan havaya atarlar denize... Günümüz balı doğurur, yavrusunu emzirir. Süt tabiri var bunun. Günümüz araba tabi çıkıyor bunu, asya, Asır aç yine okçun alıyor, günün sersi alıyor böylece? Dar. Ancak sıcak kadar. Sanki böyle. Bir mezar. Fenada nida etti. Nada nida burada sihste olarak yani böyle. Sihste olarak şu zulmata zulmatta. Zulmet tekil zulmet çoğulu. En az üç olur zulmet çoğulu. Biri, gecenin karanlığı, denizin karanlığı, işte de balonun karnında böyle. Kat böyle, üç kat kat böyle En yani Şöyle Allah dua etti. La <gülüyor> <gülüyor> ilahe illa ente subhaneke inni kunti minel zalibin. Hep bunu da atın. Sırh bunu da atın. Veya buyuruyor. Eğer buna devam etmesiydi, balının karnına kalacaktı, orada ölüp çürecekti orada, balının yem olacaktı. Ancak mahşerde karnına kalkarken, balı da gelecek, o zaman balının kanı çıkacaktı. Bakın, mahşerde. Leleybi sefiyi baklayı, ila yevmi o'serime. Leleybi sefiyi baklayı, ila yevmi o'serime. Fesiyamda leveneci yanamine gambi, ve lan bu okudu hürmetine, melekler duyuyorum sesini duyuyorum melekler gökte Yunus selam yaşıyor derler ya Rabbi senin Yunus kulunun tesbihati zikri denizden geliyor denizin dibinden geliyor ya Rabbi nasıl oluyor bu ben diyor ki ben ona cevabı verdim yine bir cezaevi yani deniz altı ilk var ev deniz altı yer den altında Orada hapse elime herhalde olacak. Ölmeyecek. Bağlar hızır değil. Bir ceza alıp kimseler Orada kaldı. Ne kadar kaldı? Birkaç civarit var. En kuvvetlisi 40 gün kaldı var. Daha az söyleyen mesajı var burada. En son olarak 40 gün diyorlar. Bunun karnında, balık karnında. Tabi deri eriyor onun karnında Der Yani kırmızı etalle geldi. Aşık demek susuz da ne hani bildiği Nasıl yapmış artık bilmiyorum mu Yalnız hava aldı, hava aldı, hava aldı. Vakit gelince, Muharrem 10. günün siyer vaktinde, siyer vaktinde. Verabulü balığı ya balık tam vardı. On işi bitti. Adva konuşuyor böyle. Açık bir araziye, hiç bitkisi olmayan, deniz kıyısında, kumsal, hiç bitki ağaç olmayan bir yere balıkını attı kardeşim. Tabi Rabbim onları veriyor, yani balıkçıdan işte bir bulanma gelir, şu oldu ne olduysa, Hüseyin verdi, balıkını atacak böyle. Rahat, at, rahatlayamaz, attı onu, seher vaktinde, hava namaz serince, deniz kıyısında, ipe gibi kumda, düştü, düştü, düştü, yattı. Ama o hatta ama. O hatta mı? Neden? İşteki havayla işteydi. Baktı, of. ayı gördü, yıldızları gördü, geniş bir dikey gördü, balon kana çıktı, tertiyimiz havayla soluyordu. Oh dedi ben rahatlıyım ben, o kadar rahatlıyım Ama çok sürmedi rahatlığı, güneş çıktı. Deniz kıyısı, daha kumlu oluyor, güneş daha sıfır bir fazı sıfı yakmadı deniz kıyısı böyle, kum böyle. Yanmağa başladı, kum ısındı, etleri erimiş. Et haline gelirse. Etleri yanmağa başladı güneş altında. Beyni kalem başladı güneşte. Biz üstelik sinekler gelirler. Sinekler, konuları oluşturuyor. Işte, sinekler. Et görünce bu sinekler. Toplandılar. Onların kovam hali yok. Hali bitkin bir halde. Artık acı, acı ızra içerisinde kıvranıyor. Ya Rabbi, sen Mevlânâ şeceri yaktın, elmi usulse geliyor, yaktın kabak ağaç. ağaç değil yani bitki, kabak beyaz kabak deniliyor, büyük kabak böyle. Hemen başlarından bitki bitti böylece, yaprakları şemsiye gibi böyle. Hemen bir anda kabak etabını sardı, gölge aldı, güneşten kurtuldu, sinetten kurtuldu. Kabaran yaprana sinek kormaz mu tebakkımızda? Onun onca atı öyle böyle. Sinek kormuyor kabak yaprana, sinekte kaçılar, sinekten kurtuldu, güneşten kurtuldu, elhamdülillah o oh, kardeşler böyle soluyor. Ama ihtiyaç bitmiyor işinde, koşu vakti oldu, acıttı anoda işinde. Baktı ki öyle acıkmış ki o zaman da acıktı anoda berleş. An acıktığını. Artık danemi açtı. Ya Rabbi sen rüzaksın. Karışma da bir şey. Rab her şeyi etmiş muhtemelen. Rızkı belli değil. Rızkı yazılmış. Rızkı yazılmış. Bir geyik, ciyeler. O gece doğum yapıyor. Yavrusu ölü, ölü doğuyor yavrusu. Ölü doğuyor ama sütlemiş memelerini göğsüne. Sütleince göğsüne. Göğsler ağrı yapı. şişmiş göğsleri. Siz birikince. Hayvan rahatsız oluyor ormanda. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Dene de öyle geliyor hayvan böyle bir rahatlamak için. Hayvan geldi, baktığı bir yeşillik falan gördü. Oraya geldi. Hep onun tarafının sevki. Yönlendirilmesi Mevla'nın böylece. Gelince artık süt damlıyor. Memeden böyle, boğulmuş sütü dekincisi Mevla'nın böylece. Yunus abi yat yadır, azı aldığı memesini emmeye başladı. Hayvan rahatladı, durdu. Yıkılmıyor. Hayvan duruyor, rahatlıyor. Mesela emdi, mele, mele, emdi, mele. Oh, yürüyün sonra İslam'da uyudu. Hayvan rahatladı. Hayvan atlattı, işletti, girdi böyle şey. akşam üzeri, yine süt toplandı, gene rahat oldu. Hemen gene oraya geldi bu. Kırk bir beşli gün sonra Şimdi Mevlam buyuruyor muhtemelen ayetin sonunda, Vekiye zâliyken hücum ümîmî veramül. Vekiye zâliyken, nüncil mü'mineyi vekiz alike yüzü kurtardığımız gibi o balığın karından, gam, kederden kim bu doyu okursa onu kurtarmayalım mü'minler an yani bu her türlü kedere, gam, kasavete şifa mı böyle bir insan darda mı, zinanda mı haksire hapse mi girmiştir boşluğumuzdur darda mıdır, ne derdi varsa bir insan bana devam ederse bu veki mevki kefilim yani, burada böyle. Benim büyüğü onu kurtaramız gibi kim bunu okursa, nasıl okursa, Yunus Arabi ihlas okursa o zaman. O zaman böyle. Okursa nünjin müminin bu tabii böyle. Ne bu anlamı? Bu gene kısa kesilmiş inşallah. Bu üç tane bir bölüm olmuş o. Birincisi Tevhid. La ilahe illa ente entez şan. İllallah isim olmuş oluyor. Ancak Allah'a tam yoktur Allah'tan başka. Ve ent olunca muhatap o ya bakın. sen balon kadar Allah'la beraber gibi oldu. Allah yürü gibi böyle huzurda. Şahit huzurda oldu. Onun için isim değil zamir kullandı. La ilaha illa ente. Senama ilah yok Rabb'im. Acaba sen ilah olan sensin. Sen yerin göğün egemen sensin Allah'a. Illa ente var. Ente sensin acaba öyle. Sübhaneke. İsimin Sübhaneke. Allah'ım sen tesbih, tesbih edeceğim. Böyle kim bu da zamir. Seni tesbih ederim. Sübhan Allah. Üstün bir süman. ...ve bu taktın. Seni ederim. Yani her türlü... ...noksanlıktan münezzeh Noksanlıktan böyle. Yani haşa şunu görmez denemez... ...bilmez denemez böyle. böyle. Mesela... ...Deniz Kırist'teki çakıl... ...taşları değil mi? İyice kumlar. Saydın mı bunlar? Sayılmaz değil mi? Sayılmaz bunlar böyle. İlçe. Rakama ısınmaz böyle. Yani harfi... ...rakama vursan... Dünya rakamı bitmez bunlar böyle şey. Ama Allah Celle i Her birine tek tek mevlam görüyor, biliyor. Bir de her şakılı bedevi atomlara meydana geliyor bunlar böyle. Kaç bin yüz bir atomdan meydana geliyorsa, her atom yerden görüyor, biliyorlar bu yönetimi öyle böyle. Bir insanı görmek basit bir şey böyle. İçimizi, dışımızı görüyor, ...hücremizi görüyor. O burada gönlüleri muhtemelen. Bak. Şibane ki bu şibane. Allah'ım sen her türlü noksanda münezzehsin Allah. Yani her şey gücün yeter. Kadir-i Rabbül rabb Her şeyi bilirsin. İnni kunti min zalimiyyin. Ama sen böyleyken inni ben kunt oldum min zalimiyyin. Günah işleyerek, oradan kaçarak işte zülhettim Allah'ım sen birisi Allah'ım diye resim oldu. İşte inşallah teala bunu alışan dilimize muhtemelen böyle. Ama dille kalması da inşallah kalple dil birleşmesi gerekiyor. Şimdi artık eksik uçları ya böyle. Tek güne başladı ampule bağladık mı yanmaz ampule. birleşti mi ampule Makinen çalışır, fabrika çalıştır verecek. Çalışıyor. Bizim kusur buna geliyor böyle şey. Yalnız dille kalıyor. Tek, tel böyle. Kalp bağlamayınca, ikisi böyle gelmeyince olmaz söyleme. Bunu işte kartan böyle, acıya yavaşça bunu söylemeye gerekiyor böyle. Hatta her namazdan sonra 3-5 kere bunu söylemeye gerekiyor böyle. La <lâ> ilahe illa ente sübhaneke inliklüm ve zalimeynun. İlla Teala Fatiha.